Olmuştu o gün sanki mücella birer elmas. Ol başlara taç, derde ilaç, mürşidi alem, Eylerdi nazar bunlara nuriyle de madem. Bunlardı o adayı boğan bir alay arslan, Hak uğruna, nur uğruna olmuş çoğu kurban. Bunlardan o gün ehli nifak cümle kaçardı, Müşrik ise ol aklı anın kalmaz uçardı. Bunlar da o peygamberin ashabı ve Ali, dünyada ve ukbada da hem şanları Ali. Tavsif ediyor bunları hep şöylece Kur'an, Sulh vakti koyun, kavgada kükrek birer arslan. Hep yüzleri pak, sözleri hak, yolları haktı, Merkepleri yeller gibi düldüldü bıraktı. Bir cezbeyi yahay ile seller gibi aktı.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 Yıllarca, asırlarca bu nurun yine yansın, Öksüz ve yetim, dul ve alil hepsi de kansın. Ey nur gülü, nur çehreni öpsem dudağından, Kalp bahçesinin kalbine diksem bu dağından. Her dem kokarak hem o güzel raihasından, Çıksam yine ben alemi fani tasasından. Nur güllerin açsın, yine miskler gibi tütsün,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 Nur çehreni açsan atarak perdeyi yüzden, Söyler bana ruhum yine mezdettü yakinen, Vallah ezelden bunu ben eyledim ezber, Risale-i nurdur vallah, o son müceddidi ekber, Yüzlerce senet hem nice yüzlerce işaret, Eyler bu mukaddes koca ya şehadet, En başta gelen şahidi adl Hazreti Kur'an, Göstermiş ayağınen otuz üç yerde o bürhan. Ya mudrikenin kalbine gömmüş Esedullah, Çok sır ki bilenler oluyor hep sana âgâh. Kün qâdiriyyel vakti demiş ol pîri muazzam, Binlerce veli hem yine yapmış buna bin zam. Mucizdir o söz, haktır o öz, görmedi her göz, Artık bu muammaları gel sen bize bir çöz.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 Lütfü büyük Risale-i Nur Birden bile hem eylemesenden beni ya Rabbena mahzûl Nur aşkına hak aşkına dost aşkına ey Nur nurunla ve sırrınla bugün kıl bizi mesrur Ey Nur-u ezelden gelen Nur-u Muhammed Aleyhissalatu vesselam ey sırrı imandan gelen Nur-u müebbet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 Ağlatma yeter et bizi handan yine ey nuru rabbani Ol ravza-yı pak-ı Ahmedi Aleyhissalatu vesselam göster bize bir dem Artık olalım hep ona kurban yine ey nuru samedani İslam'a zafer ver bizi kurtar bizi güldür Adamımızı hak ile yeksan yine ey nuru furkani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 Aciz ve biçare talebeniz Hasan Feyzi rahimehullahu bi'adedi hurufi resailil mektube vel makru'e amin.